Tıpkı hurma yiyen bir kişinin iyilerini seçişi gibi sözün en güzellerini seçen kişilerdir. Hazreti Peygamber'in gizli zikrin faziletini haber vermederi. Hazreti Peygamber misvakla kılınan namazı diğer namazlardan 70 kat üstün görürlerdi. Gizli olarak yapılan zikirler hakkında da şunları söylemişlerdir başkalarına duyurulmadan yapılan zikrin fazileti, diğerlerinden yetmiş kat daha üstündür. Kıyamet gününde Allah Teala hesaba çekmek üzere, mahlukatı bir araya getirdiğinde, insanların amellerini yazan melekler de, bu amellerin yazıldığı defterleri getirirler. Yüce Allah meleklere, ''Bakın bakalım, kulumun amellerinden unutulan ya da yazmadığınız bir şey var mı?'' diye sorar. Onların, Ey Rabbimiz, gördüğümüz ve bildiğimiz bütün amelleri deftere kaydettik. Hiçbir şeyi atlamadık. Demeleri üzerine de kişiye, Ey kulum, senin benim katımda gizli bir amelin vardır ki onu sen de bilmiyorsun. Bu gizli olarak yapmış olduğun zikirlerdir. Ve bugün ben sana onların mükafatını vereceğim. Buyurur. Hazreti Peygamberin Ahirette verilecek cezanın bu dünyada verilmesini isteyen bir kişiye dünyada ve ahirette güzellik istemesini tavsiye etmeleri. Hazreti Peygamber bir gün hastalıklarından dolayı tüyleri yolunmuş kuş yavrusuna dönen bir kişinin ziyaretine gittiler ve ona "Sen Allah'a nasıl dua ediyorsun?" diye sordular. Adam, "Ben ey Allah'ım, bana ahirette verilecek cezaları bu dünyada ver ve oraya bir şey bırakma diye dua ederim dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Niçin Allahümme a'tina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar Ey Allah'ım bize dünyada da bir güzellik nimet, ahirette de bir güzellik ver ve bizi Ateşin azabından koru diye dua etmedin buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine adam bu şekilde dua etti. Allah da ona şifa verdi. Hazreti Peygamber'in ümmetine dua etmeleri ve Allah Teala'nın da ona ümmetin hakkında seni razı edeceğiz buyurması. Hazreti Peygamber bir gün İbrahim Aleyhisselam'ın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 Sözlerini okuduktan sonra ellerini kaldırarak Rabbim ümmetimi bağışla, Rabbim ümmetimi bağışla, Rabbim ümmetimi bağışla diye dua edip ağladılar. Bunun üzerine Allah Teala Cebrail aleyhisselama Ey Cebrail! Muhammed'e git ve niçin ağladığını sor buyurdu. Cebrail aleyhisselam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 Hoş, mübarek, kabule yakın olan ve arkaya atılmayan bir hamdle derdi. Hazreti Peygamber yediğinde ve içtiğinde şöyle diyordu: Hamd o Allah'a mahsustur ki bizi yedirdi, içirdi ve bizi Müslümanlardan kıldı. Hazreti Peygamber yeni bir elbise giydiğinde: Ey Allah'ım, hamd sana mahsustur. Sen bana bunu giydirdin. Bunun hayrını ve hayır için giymemi senden dilerim. Onun şerrinden ve şer için giymekten sana sığınırım." derdi. Hazreti Peygamber'in hutbe okurken durumu. Allah'ın Resulü halka hutbe okuduğu zaman gözleri kıpkırmızı kesiliyor, sesini yükseltiyor, öfkesi şiddetleniyordu. Sanki sabah akşam memleket basacak bir düşman ordusundan korkuyordu. Sonra, ben ve kıyamet, şu iki parmak gibi isterdi. Sonra, şöyle devam ediyordu. Hidayetin, irşadın en güzeli, Muhammed'in hidayeti ve irşadıdır. İşlerin en şerlisi, sonradan icat edilendir. Her bid'at sapıklıktır. Kim ki bir mal, bir servet terk edip ölürse, o servet, onun aile efradınındır. Kim ki, ölürken bir borç bırakırsa, veya bakıma muhtaç çocuklar bırakırsa, onun borcu veya çocuklarının bakımı bana aittir. Sahabilerin Bedir gününde meleklerden yardım görmeleri Selbin bin Sa'd şöyle anlatıyor. Ebu Üseit gözlerini kaybetmesinden sonra bir gün bana şunları söyledi. Ey yeğenim! Allah'a yemin ederim ki, şu anda Bedir'de bulunsak ve Allah Teâlâ da gözlerimi bana geri verseydi, imdadımıza gelen meleklerin çıktıkları vadiyi sana hiç tereddütsüz gösterebilirdim. Melekler Bedir gününde ucunu arka taraflarına sarkıttıkları beyaz sarıklar giymişlerdir. Huneyn gününde ise sarıklarının rengi yeşindi. Onlar Bedir hariç hiçbir savaşta düşmanla savaşmamışlardır. Yaptıkları sadece müminlerin sayılarını çok göstermekti. Hazreti Peygamber'in azatlısı Ebu Rafi şöyle anlatıyor. Ben hazret Abbas'ın hizmetçisiydim. İslam dini bulunduğum eve girmiş, Abbas'la karısı Ümmül Fadıl, Müslüman olmuştu. Onlarla birlikte ben de Müslüman olmuştum. Hazreti Ambas, kavminden korkuyor ve onlara aykırı harekette bulunmak hoşuna gitmiyordu ve bu yüzden de Müslümanlığını gizliyordu. Zengindi ve malı ticaret yaptığı için kavmi arasında dağılmış durumdaydı. Ebu Leheb Bedir savaşına gitmeyerek yerine As bin Hişam bin Mughiri'yi göndermişti. Kureşten bir kişi savaşa gitmediğinde yerine bir başka kişiyi gönderirdi. Kureşlilerin Bedir'de mağlup ve tarumar oldukları haberi geldiğinde Allah Teala Ebu Leheb'i rezil etti ve o üzüntüsünden ölüm derecesine geldi. Bitse içimizden büyük bir sevinç hissettik. Ben bünye bakımından zayıf bir kişiydim zemzem hücrelerinden birinde, ok yontuyordum. Allah'a yemin ederim ki, haberin geldiği gün, Ümmü'l-Fadl'da, orada bulunduğu halde, yine o hücrede, ok yontuyordum. Gelen haber, bizi çok sevindirmişti. O sırada, Ebu-u Leheb, karşıdan çıka geldi. Ayaklarını sürüyerek, öfkeli ve üzgün bir şekilde yürüyordu. Bulunduğumuz hücrenin yanına geldiğinde, onun duvarının dibine oturdu, sırtı benim sırtıma dönüktü. Bu sırada halk, Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalip geliyor, dediler. Ebu Leheb, onu yanına çağırarak, Ey yeğenim, anlat bakalım, ne haberler getirdin, dedi. Ebu Süfyan bin Haris gelip, amcası Ebu Leheb'in yanına oturdu. Halksa ayakta duruyorlardı. Ebu Leheb, ''Ey yeğenim! Durum nasıl? Bana haber ver.'' dedi. Ebu Süfyan da şunları söyledi. ''Allah'a yemin ederim ki, biz onlarla karşılaştığımız ilk anda, sırtımızı kendilerine çevirdik. Onlar bizi diledikleri şekilde öldürüyorlar ve diledikleri şekilde esir ediyorlardı. Ancak ben bu konuda halkı kınamıyorum. Çünkü biz, doğru atlara binip, Bembeyaz elbiseler giymiş bazı kimselerin yerle gök arasında durduklarını gördük. Allah'a yemin ederim ki bunlar hiçbir şeyi bırakmıyorlar ve hiç kimse de kendilerine mukavemet edemiyordu. Bunun üzerine dayanamayarak hücrenin perdesini kaldırıp, Allah'a yemin ederim ki onlar meleklerdir dedim. O zaman Ebu Uleyb elini kaldırıp bütün kuvvetiyle bana bir tokat attı. Karşı koymak istediğimse de çok güçsüz olduğumdan hiçbir şey yapamadım. Ebu Leheb beni kaldırıp sırt üstü yere vurdu. Sonra da göğsüme çıkarak bana vurmaya başladı. Bu durumu gören Ümmül Fadl, hücrenin direklerinden birini yerinden sökerek, onunla üzerime çullanmış olan Ebu Leheb'in kafasına vurdu. Ebu Leheb'in başı fena halde yarıldı. Sonra da, Efendisi Abbas burada yoktur diye kölesine zulüm mü edeceksin? dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb perişan bir vaziyette kalkıp gitti. Allah'a yemin ederim ki Ebu Leheb o günden sonra ancak yedi gün yaşadı. Allah Teala ona Adese denilen bir hastalığı musallat etti ve bu hastalık onu öldürdü. Ebu Leheb öldüğünde oğulları onun cesedini üç gün içeride bıraktılar. Ona yaklaşmaya korkuyorlardı. Çünkü kureşliler onun ölümüne sebep olan hastalıktan, taundan kaçtıkları gibi kaçarlardı. Sonunda ceset çürüyüp kokmaya başladı. Bunun üzerine bazı kişiler Ebu Lehebin oğullarına, azab olunla utanmıyor musunuz babanızın cesedi evde kokmaya başlamış ve siz hala onu defnetmiyorsunuz. Dediler. Onlar da bu hastalığa yakalanmaktan korktuklarını söylediler. O zaman adamın biri, ''Bu konuda ben size yardımcı olurum.'' dedi. Onu yıkamadılar. Fakat üzerine su döktüler. Ancak bunu da cesede yaklaşmaksızın uzaktan yaptılar. Sonra da cesedi Mekke'nin üst taraflarında bir yere götürüp bir duvara dayadılar ve üzerine de taş yığdılar.'' Sureka bin Mali'in Hazreti Peygamber ve Ebubekir'i yakalamaktan alıkonması. Sureka bin Malik üç kere fal oku çekti ve her seferinde de falokları çıkmaması gerektiğini söyledi. Fakat o Hazreti Peygamber ve Ebubekir'i yakalamak için Mekke'den çıktı. Hazreti Peygambere yaklaşınca Hazreti Peygamber dua etti ve Süreka'nın atının ayakları kuma saplandı. Sureka